922. konu, Hazreti Ali, Selman-ı Farisi ve Ebu Hüreyre'nin yeme içme adabları ve bu konuda insanlara örnek olmaları, Zeyd bin Savhan'ın azadlısı Salim şöyle anlatıyor, Bir gün efendim Zeyd bin Savhan'la pazara çıkmıştık, orada Selman-ı Farisi ile karşılaştık, elinde yiyecek maddeleriyle dolu bir torba vardı, Efendim Zeyd, ona, Ey Ebu Abdillah, sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın, Buna rağmen fazla yiyecek mi alıyorsun, diye sordu. Selman-ı Farisi şöyle buyurdu. İnsan rızkını temin ettiğinde huzura kavuşur. Böylece de şeytan ondan ümidini kestiği için insan kendisini ibadete daha güzel bir şekilde verebilir. Selman-ı Farisi şöyle derdi. Yediklerimin elimin emeğinden olmasını isterim. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. 15 tane hurmam vardı. Bunların 5 tanesiyle o gün akşam orucumu açtım. Beş tanesini de sahurda yedim, son beş tanesini ise ikinci akşamın iftarı için sakladım.